çocukları büyü müzikleri hazırlayan ve sunan Aylin İldal İyi akşamlar. Karanlığın Çocuklarında açılış partisi olarak dinlediğimiz eser Wagner'den geldi. Kendisinin ilk kez 1800 lü yılların ikinci yarısında zannedilenmiş olan bir e, oyunundan geldi aslında. Cüceler Kralı Nibel Nibelung'un Yüzü adlı operalar dizisinin e, ilk operası, ilk oyunu olarak biliniyor. Das Rheingold Açılışı Wagner'le yaptık. Ee, Bu da çok anlamlı oldu diye düşünüyorum programda. Çünkü kendisi e, gerek hayatında, müzikal hayatında gerekse kişisel hayatında çoğu zaman e, kuralları içerisinde bulunduğu dönemin kurallarına karşı çıkmayı başarabilmiş, e, cesur, inatçı ve ...diğer benzerlerine oranla çok daha uçlarda yaşayan bir kimseymiş. Aynı zamanda eserleri de çoğunlukla fantastikten besleniyor ve mitolojiden besleniyor. Bu yönüyle de bir yandan Heinrich Mar Marşener'e de ve Weber'e de benziyor aslında. Heinrich Marşener'den de Karanlığın Çocukları programında zaman zaman bahsetmiştim... Özellikle de e, Vampir müziklerini yaparken programda onun eserine zaman zaman yer veriyordum ki çok da sevdiğim bir operaydı Der Vampir isimli 1828 yılına ait olan bir operaydı ve ilk defa Marchenarlarla beraber ilklerin arasında en azından e, Vampir oyunu da operaya taşınmış oluyordu Wagner'de aynı e, Marshenar izinden giderek e, onun ele aldığı gibi daha fantastik konuları ve mitolojik konuları ele alıyor. E, Wagner 1813-1880 yılları arasında e, hayatını sürdürüyor. Kendisi e, Yahudi asıllı olmasına rağmen aslında e, hayatının orta dönemlerinde e, Yahudiliğe karşı sert bir tutum sergiliyor ve bu nedenle de Günümüzde de kimileri tarafından hala kim tutucu, e, kimseler tarafından e, çok da hoş karşılanmayabiliyor daha çok politik nedenlerden ötürü. E, olgun çağ romantik döneminin önemli müzisyenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evin o zaman içinde müzik isimli kitabında yapı kredi yayınlanan Wagner'in müziğini şu şekilde tanımlıyor. Müziğin derinliğindeki dramatik gerçeği arayıp toplumsal dalgalanmayı müziğine çok başarılı bir şekilde yansıtmayı başarabilmiş bir bestecidir diyor. Ve bu yönüyle de onu verdiğiyle kıyaslıyor. İkisinin aslında çokça farklı müzikal anlamda çokça farklı kimseler ve hayatları Hayata bakışları anlamda da çokça farklı kimse olmasına rağmen bu duruşları yani dalgalanmaları müziklerine başarılı yansıtmaları açısından Wagner ve verdiği de bu noktada birleştiriyor. Wagner insan tutkularını ve duygularını o zamana kadar kimsenin yapmadığı kadar başarılı bir şekilde müziğe aktarabilmeyi başarmış. Dolayısıyla romantik dönemin ve Alman operasının en e, parlak dönemi olarak kabul ediliyor Wagner'in dönemi. Müzikal açıdan da aslında e, o zamanın nazaran çok daha farklı denemeler yapmış. E, kulağa gelen sesler açısından alışılın gelmişin dışında seslere yer vermiş ve bugün hatta günümüz modern müziğindeki e, kimi deneysel ...çalışmalarının köklerinin Wagner'e kadar uzandığı da kim müzikologlar tarafından da söyleniyor. Ee, gene İlyasoğlu'nun kitabından eğer ben devam edersem Wagner'in e, müzikal hayatı ile ilgili ve eseriyle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. E, çünkü 19. yüzyılda müzik tarihindeki dönüm noktalarından biri olarak gösteriliyor. Bunun da nedenlerini üç başlık altında sıralıyor İlyasoğlu. Ee, Alman operasını en önce noktaya getirmesi nedeniyle müzikte drama yaratması nedeniyle ve olgun yapıtlarındaki armonik değişim ve romantik eğilimi e, müziğini başarılı bir şekilde aktarması nedeniyle diyor Wagner. E, o dönemin 19. yüzyıl müziğinin dönüm noktalarından bir tanesidir diye bahsediyor. E, dediğim gibi genellikle çoğu zaman aslında e, operada librettolarının da kendisi yazıyormuş zaten. E, müzisyen olmasının yanında yazar ve filozof kimliği de var. Çalkantılı bir yaşama olduğunu görüyoruz baktığımızda kendisinin ve bu çalkantılı yaşamını müziğine bir şekilde aktarmış olduğunu. E, büyü e, fantezi mitoloji, olağanüstü, doğaüstü güçler. Çoğunlukla e, Wagner'in müziğini meşgul eden konular olmuş. Yalnızca müziğin değil belki aslında kafasında da sanırım zaman zaman. Ve dinlemiş olduğumuz parça Cüceler Kralı Nibaling'un Yüzü adlı operanın dört ayrı yapıtındaki ilk yapıt olarak gösterilen Ren Altını'ydı. Bir kuzey mitolojisinden şekil oluyor aslında hikaye. Ren'deki bakire kızlar tarafından korunan bir altın ...dan bahsediliyor ve bu altın daha sonra yüzüğe dönüştürülerek bir sihir gücüne sahip oluyor. Ee, bu sihirli altın yüzüğün korunması ve daha sonra e, kahramanlar tarafından... ...diğer anti kahramanlar tarafından yüzüğün ele geçirilmek istenmesi... ...yüzük üzerindeki e, iktidar mücadelesi ve yüzüğün e, hikaye boyunca sebep olduğu... Kimi olağanüstü olaylar, kimi sihirli e, olaylar bu eserde anlatılıyordu. E, Wagner'den yola çıktık Karahan'ın çocuklarında ilk parça olarak. Onunla da devam edelim dedim ben. E, i̇kinci olarak dinleyeceğimiz parça da Wagner'den gelecek. Onun ilk bilinen ilk operası aslında. E, fakat ancak sanatçı öldükten sonra... Bu opera sahnelenebilmiş dinleyeceğimiz eser Periler isimli eser şimdi sizi onunla baş başa bırakıyorum. Agne'nin yazmış olduğu Periler isimli ee, ilk operasını dinledik Karanın çocuklarında devam olarak. Ee, kendisi daha çok fantastik ve mitolojik hikayelerle aslında dönemde, döneminde, kendi döneminde biliniyor. Ee, özellikle bu konulara eğiliyor ve odaklanıyor. Ee, programa devam ederken bu müzik Çalarken bir yandan onu düşünüyordum aslında. Bu sanat dalları arasında müzikten daha fazla insan vücudunu harekete geçiren başka hiçbir sanat yokmuş. En fazla insan bedenini hükmeden, insan bedenini harekete geçiren sanat müzikmiş. Dolayısıyla buradan şöyle beden ve zihnin birlikteliği savunanlar ya da ikili olduğunu savunanlar açısından da olsa eğer ikisinin bir olduğunu düşünürsek ve müziğinde insan vücudunu harekete geçiren en fazla insan vücudunu hükmeden sanat dalı olduğunu düşünürsek aslında diğer taraftan beden ve zihinde birse e, dolayısıyla yanlışı bedeni değil herhalde zihni de ...çokça şekillendiriyor ve himayesi altına alıyordur diye düşünüyorum diğer taraftan. Belki de bu nedenden ötürü müzik her zaman ilk başından beri duyguları dile getirmekteki en önemli araçlardan biri haline gelmiş. Klasik müzikle başladık programa. Wagner'le başladık program için özel bir insan olduğunu düşünüyorum ve e, başlangıç için de iyi bir başlangıç olabilecek bir kişi diye düşünüyorum devamında biraz daha klasik müzikten ayrılıp e, daha günümüz müziğine baş, başlayacağız fakat aslında geçen programda da zaten bahsetmiştim ki e, gerek klasik müzik olsun gerekse modern müzik ya da müziğin hangi tarzı olursa olsun zaten aslında hepsinin temeli bir yerde başladığı gözüküyor ve aslında birbirlerine bağlı oldukları ve hiçbir şekilde birbirlerinden çok ciddi anlamda ayrılıklar göstermedikleri de görülüyor. Dolayısıyla da e, müzik türlerini türlerle ifade etmektense aslında hepsini bir olarak görmek de daha doğru olabilir diye düşünüyorum diğer taraftan. Sırada dinleyeceğimiz parça. Kanadalı bir gruptan gelecek e, Timber Temp isimli bir grup ki onların da albümleri çıktı e, Creep on Creep'in isimli albümleri bu sene yayınlandı çokça da başarılı bulundu Kanadalı e, gazeteciler tarafından albüm çeşitli yerlerde kaydedilmişti bu yerler arasında e, bir kilise, kilise de var e, o albümde yer alan bir parça edineceğiz İlk önce Bat isimli ve arkasından da başka bir albüm, grupla aynı isim taşıyan 2009 yılında yayınlanmış bir albümleri. Oradan Magic Era ile devam edeceğiz. Daha sonra da Karanlığın Çocukların da büyü müzikleri devam edecek. Let's take the season Very easy Let's take pills Soap, water Let's keep looking ahead It's a baby Ritchie palm gem and terror A few you escape your magic arrow I saw you reel them in for miles Each captivated crooked smile And you know you can't Heal them all Your double diamond disposition Refractions of your center prism Your magic arrow flies precision And You saw it from that vantage point The perimeter scratched on the nation's native high And we saw those Christian clippers glide Over white caps and white sands high Over white knuckles That I was fine till I saw the pale horse ride And opened up its gate across the ocean floor You were fine till you saw the white rider take and take some Siphoned off the hellion's threat, And even in your ghastly visions Your magic arrow flies precision Whistles like a boiling potion Charges like a lord We saw it from that vantage point, perimeters scratched on the nation's native hide. And we saw those Christian clippers glide over white caps and white sails of time, over white knuckles, and you were fine till you saw the paid horse ride.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 Summer Temp'ten dinledik. Bad Ritual ve Magic Arrow isimli iki tane parçayla devam ettik. Normalde aslında ufak notlar alıyorum kağıdın üzerinde ama şu araya parçalara girdiğinde kafamı toparlamam biraz daha zor oluyor. Bir de mikrofon açtığım zaman e, iyice şaşırıyorum. Bunun için de özür dilemek istiyorum aslında. Bazı yerlerde takıldığım için. E, şu aralar okuduğum bir makale elime geçti ve hoşuma gitti bayağı. ondan da bahsetmek istiyorum programla da ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü ee, daha dini müzikler üzerine bir makale aslında bu ee, ama müzik ve e, törenler müzik ve dini inanışlar ve ilkel inanışlar üzerine de odaklanmış zaman zaman e, pek çok yönden ele almış konuyu fakat ilginç olan şey ki ben de zaman zaman kendimce bu konuya değiniyorum aslında. Değinmeye çalışıyorum. O kelimeler yani müzik e, eserlerinde kullanılan kelimeler. E, şiirlerdeki kelimeler ya da işte e, sözlerin anlamı üzerinde biraz da odaklanmış. Evet. Bunlar her zaman çok anlamlı olmak zorunda değiller. Ee, ya da her zaman bir sistem içerisinde oturmak zorunda da değiller aslında. Ee, sadece biz günümüzde artık bunu sistemleştiriyoruz. Çünkü sistemleştirmemiz gerekiyor bir şekilde. Ee, düşüncelerimizi e, bugünün şartları altında iletebilmemiz için bu sisteme oturtmamız gerekiyor. Ama eskiden insanlar e, herhangi bir sistem içer içerisinde olmadan bu kelimeleri kullanıyorlarmış. E, fakat gene de bu kendi içerisinde bir sistem içinde olması da anlam ifade eden kelimeler onlar için en azından ya da onların etrafındaki kimseler için şuradan ele alıyor. Daha kelimelere, kelime, sözcükleri yapısalcı açıdan yaklaşan Sosür'den gitmiş aslında, yapısalcılardan gitmiş, Lacan'dan gitmiş. Kelimelerin bilinçaltını, bir şekilde yansıttığına ilişkin bir metin vardı içerisinde. Ve bilin düzenli olarak ya da doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir şekilde bilinçaltına işaret ettiklerini vurguluyor. Bu bilinçaltı işaretlerini apaçık göremiyoruz ama ipuçlarını yakalayabiliyoruz diyor. Dolayısıyla konuyu da diğer taraftan müzikteki işte bu kelimelere bağlıyor. Ve bu kelimelerin bunu sunan kişiden bağımsız olarak bir şekilde bilinçaltıyla bağlantılı olduğunu vurguluyor ve bunların insanın tutkularını, korkularını duygu ve düşüncelerini aslında dile getirdiğini, daha çok da duygularını dile getirdiğini, farkında olmadan dile getirdiğini savunuyor. Ve bu savunmadan da yola çıkarak aslında ki zaten kelimelerin büyüğüde de çok fazla yeri olduğuna en azından müzik kadar büyüde de çok fazla yeri olduğunu ve sesin e, biliyoruz. Kelimelerle beraber, kelimelerin kullanılmasıyla beraber pek çok büyü olarak geçen inanışlar ya da eylemlerde e, bu kelimeler sıklıkla yer alıyor. İşte e, dualar örneğin ya da bir takım e, muskalar ya da e, büyü sözleri, ...en basitinden en popüler olan... ...belki de herkesin bildiği örneğin bir abrakadabradır. E, fakat... ...bütün bu kelimelerin aslında... ...seçilmesinin, yan yana dizilmesinin... E, ...anlamları var. Anlamsız bir şekilde değiller. Müziklerde de aynı şekilde... E, ...eski... ...ilkel kabilelerde insanlar... E, ...müzik sözü yazmıyorlar. Evet ama e, bir takım sesler çıkartıyorlar. Bir takım kelimelere özellikle başvuruyorlar çünkü o kelimelerin bir gücü yansıttığını düşünüyorlar ama en derininde aslında işte yapısalcı olarak bakıldığında yani sosyal gibi daha yapısalcı olarak baktığımızda ise aslında bunların bilinçaltıyla ilişkili olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da oradan da şöyle bir yere gidiliyor. Gerek müzikte kullanılan kelimeler olsun gerekse gündelik hayatta kullanılan kelimeler olsun bilinçaltının yansıması olarak kabul edilirken dolayısıyla büyüde de ve büyü için yapılan müzikte de aynı şekilde aslında bilinçaltının yansımaları var demek istiyor aslında okuduğum bu makale ee, ve bütün bunların insanın çok çok daha derin kendisinin farkında olmadığı korkulara ya da bir takım artık belki bizim de çok rahat fark edemeyeceğimiz başka bir takım duygulara ifade ettiğini e, vurguluyor. Dolayısıyla bizim de bu büyü müzikle ya da müzik tarihi ya da işte dil bilim tarihi boyunca araştırılanlara baktığımızda aslında sürekli çevresine dolandığımız şey, dokunduğumuz ya da dokunmaya çalıştığımız şey insanın bilinç altından öteye de gitmiyor ya da e, bilinçaltını da burada daha farklı anlamış gerçi. Onun da uzun uzadıya diye anlatmak gerekirse bilinçaltı ve bilinçsizlik e, olarak ayırıyor aslında. Bilinçsizlikle bilinçaltını birbirine karıştırmayalım ediyor. E, bilinçaltı olarak onun düşün e, makalede söylenmek isteyen, isteyen şey aslında Freud'un e, ortaya attığı bu bilinçaltı ve rüyalar son dönemlerinde özellikle rüyalarında izini sürmeye çalıştığı e, bilinçaltı işaretleri ki e, bunların tam olarak ne olduğu aslında hala daha da e, bilinebilmiş ya da bilinebilecek değiller. Sadece bir takım işaretlerden gidilebilir diyor. Fakat e, işte büyüğe de baktığımızda işte büyüğün müziklerini büyü sözlerine, kelimelerin içerisinde baktığımızda e, insandan farklı bir şey de gör, görülmüyor. Yani e, olağanüstü ve bir, bir de şöyle de ilginç bir şey vardı gene bana aslında böyle düşünmemiştim ama Böyle bir cümleyle karşılaşınca da hakikaten de böyle dedi. Evet ya niye daha evvel bunu düşünmedim de dedim kendi kendime. Bunu da Zizek, Zizek söylemiş. İnsan zihni kendi doğası içerisinde olan dışına e, çok çabuk yönelebilen bir zihinmiş zaten. Hani e, pek çok şey ne kadar saçma ne, yok canım olmaz bu ya da yok ya gerçek değil bu diye hemen... Reddedebiliyormuşuz gibi gözüküyor ama aslında zihnimiz buna çok yatkın ve çok yakın olarak çalışıyormuş. Ki hiç de mantıksız değil ki koskoca edebiyat dünyasına, sanat dünyasına baktığımız zaman bütün hepsinin de buradan beslenmiş olduğu apaçık da ortada. Bu iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Çünkü olmamış olsaydım koskoca bir sanat tarihinden de mahrum kalmış olacaktık. Büyü iyi bir şey mi? Eğer e, ortaçağ zihniyetinden ayrı bir zihniyette konumlandırabilirsek, bunu evet hani yaratıcılığımız açısından kullanabilirsek, farklı kapıları açabilmesi amacıyla kullanabilirsek bir bağımazlık olarak değil de daha farklı taraflardan alabilsek evet o da iyi bir şey. E, ki bu konuda da işte bu noktada da e, çok da sevdiğim benim hoşuma giden bir kitap. Gerçekten e, özel bulduğum bir kitap. E, Bodriller'ın Baştan Çıkarma Üzerine isimli bir kitabı var. Ee, ok herkesin okumasını isterim gerçekten de. <gülüyor> Ve e, bu kitap şunu söylüyor e, Bodriller. Hayatında diyor baştan çıkarmamış bir insan diyor. Baştan çıkarmayı da bilemez. Baştan çıkarılmamış olan bir insan hayatında baştan çıkarmayı da bilemez diye bir şey söylüyor. Aslında kitap tamamen şey üzerine yani tamamen değil ama e, pek çok bazı e, yönlendirmelerle beraber ve benzetmelerle beraber kapitalizmden bahsediyor aslında genelde. Ve kapitalizm baştan çıkarmak için kullandığı bir takım aletlerden bahsediyor. İp, e, bir takım oyunlardan bahsediyor. Ama bunu çok güzel bir şekilde anlatıyor şehirsel ve... E, hayatın başka başka alanlarından örnekler vererek de anlatıyor. E, sadece işte Bodriller hayatında baştan çıkarılmamış bir insan baştan çıkarmayı bilemez derken aynı şeyin büyüğü için de geçerli olduğunu ben düşünüyorum. Yani hayatında büyü yapmamış olan bir insan da büyü yapmayı beceremez herhalde diye düşünüyorum. Burada büyüğü çok da kötü olarak algılamayalım. E, çünkü biz büyü yapmasak Başka insanlar da başkalarına yapamayacaklar. Eğer herkes birine büyü yaparsa her insan bir büyücü olabilir. Ama iyi yönde belki de. Hatta hani Marx'ın kapitalde söylediği gibi iyi bir yönde belki herkes büyücü olabilir. Ve işte hani dünyayı işte kapitalizmin ya da işte daha ee, kötü, daha derin acılardan kurtarabilecek şekilde de büyüler yapılabilir herhalde diye düşünüyorum. Çok da uzatmayayım aslında lafı. Zaten tamı toparlayamadım galiba. Şimdi bir kapanış parçası ben çalacağım. Bunun içinde daha bir alakasız bir parça olacak galiba. Suicide gelecek Ghost Rider. Herkese iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için. Ayrıca gene bazı Kelimelerim, cümlelerimi unuttum. Bunun için de tekrar özür dilerim. Daha... ...yazmak da yani çok böyle... ...anlamlı olmuyor. Çok sistemleştirilmiş oluyor ama zaten her şey... ...sistemleşmiş olduğu için biraz da sistemsiz... ...olması daha iyi gibi geliyor bana. Neyse... ...bu arada... ...bu programların kayıtlarını da bloğa koymaya... ...çalışıyorum aslında. Umarım geçen haftanın kaydını ve bu haftanın... ...kaydını gene bloğa koyacağım... Karanlığın Çocukları blok adresi ve Karanlığın Çocukları @gmail.com'da e-posta adresi. Herkese iyi geceler, tatlı rüyalar. Cycle hero, yeah, be, be, be, be. He's looking so cute, sneaking round round round in a blue jumpsuit. Who's riding? Who's cycle hero? Be, be, be, be, be, be, be, he's a-blazing away Like the stars, stars, stars in the universe Who's right, who's be, be, be, be, be, a queen of gold? He's a-screamin' America is killing its youth <laughs> be, be, be, be, be, be, be, be, He's screaming away America, America is killing its youth you are it's to give it, skip it. hazırlayan ve sunan ailemiz